Hay Allah'a yanlışlıkla dünyanın en havalı şarkısına başladık. Hadi ya. Ne yapacağız? Yerde mi kes? Yerde keselim. keselim. Keselim keselim. Çünkü keselim. gündem yok ondan sonra keselim, dinleriz keselim, zaten. Keselim keselim keselim. Millet birazdan ne dinlesin bize? Habalansın habalansın tortanana <gülüyor> <Kesmese> yok <gülüyor> acaba düşünüyorum bazen düşünüyorum da <gülüyor> yok yok <gülüyor> kimseler yani yarım yamalak olacak çünkü şey olacak evet, falan abi, en başta en baştan şey yaparız hadi falan olur filan olur diyorsun falan, falan, var, falan var. filan olur evet. geçmiş olsun hemen gündem çok yoğun hemen gireceğim müsaade ederseniz istediğimiz kapat buyurun müsaade ederseniz tamam. hemen gireceğim sabah tüm her kazada yaralanmış geçti olsun diyoruz ki ya yaralıların nazarı diyenler fal görseli... senin nazarın değdi ben sana söyleyeyim Senin nazarın değdi kadın gibi kadın diyordun ama benim nazarım değel mi ya ben kem gözlü ben ısırıyorum affedersin. Her sevdiğine, yörgünde... sevdiğine de her insan biliyor musun Fahir? En çok sevdiğine de, dedi nazar. Bu şey bilimsel sevdiğine... olarak ispatlandı. Sadece yabancının nazarı değil sevdiğinin nazarıdır. Ama ben şey diye seviyorum. Ah çikinim benim. Ha. Ah benim. Hani şu olsun. anda sabah tümer olsaydı var inletirdi burayı kahkahalarıyla. <gülüyor> diye. Ay yavrum Yani Allah. var ya yani <gülüyor> sabah tümer kahkahası sattım ben. Evet ve, ve... Oktay, bu, uh... Beton gibi çarptı bana sabah sabah. <gülüyor> i̇şte bu, e, yani öyle olsun diye Oktay Demirci'den beton etkisi Sabah Tümer ah yavrum geçmiş tamam, olsun bir Tamam tamam kaz geçmiş olsun dedi geçti gitti tamam ya Öyle Kaç geçer gider mi ben... ah yavrum Hem de An... zincirleme kazadı hiçbir suçu günahı yok Ankara'nın bazı misafirleri vardı ee, Geçen akşam Bir Ahmet Hakan bir Ahmet Hakan klasiği Ahmet Hakan şeye gitmiş ya bu e, Nasıl tarif edebilirim ya Bu İran Caddesi'nin başına yeni bir şey açıldı ya Yeni değil o baya pahalı yeri diyorsun Pahalı yer nasıl tarif edeceğiz orayı Lüks İsim bir, vermeden. Bak, lüks bir e, Mağazanın alt katında e, Şeye bakan yer e, Bir alışveriş merkezinin hemen yanında Böyle bir bina Oradaki şey lüks ama çok pahalı bayağı Çok pahalı. da pahalı ama bir o kadar da Doyurucu porsiyonlar Bıçık yani <gülüyor> e, buçuk koyuyor. Porsiyonlarımız buçuk üstüne diye şey var zaten girişte. Yiyebildiğin kadar diye bir şey. Şu Oyuncağı kapatabilir miyiz? <gülüyor> oyuncak <gülüyor> <gülüyor> değil oğlum o dünyanın en güzel cihazı. Ne bileyim oyuncak gibi de papu papu yerdir şey gibi. Papu papu diyen aletler ne çalıyor biliyor musun sen? Militarist oyuncaklar. Yerdir <gülüyor> <gülüyor> asker. Öyle militarist oyuncaklarda bile yaylalar çalıyor. Asker dans ediyor hiç şey yapma yani. Görmedin mi onu? Ya, ya al, yerde, el al, el al diye oynayan asker var. O yerde sünen değil. O şey dansçı askeri diyorsun. Aç aç gece askeri Ne diyordu? O uyduruk alet dediğin şeyde dünyanın en havalı şarkısı çalıyor. Tamam. Ee... Evet baz... ya Dünyanın en havalı şarkısı biraz az sonra radyolarınızda. Alkıra'da misafirlerimiz lazım. var. Buna göre konuşalım diyorum. Hiç Citi'yi anlamıyorsun. E i̇şte Discord'u mu yaptık Ankara'daki misafirlere dalne yapacağız beyal. Kopola mesela bak. Kopola. Ha Kopola Frans geldi. Fransız Kopola Ankara'da. Ha Fransız Kopola. şey demiş. Hopola demiş. Sen böyle konuşmaya devam edersen filminde oynama şansını kaybetti şu anda. Hopola yarayım yaz geldi Ankara'ya Hopola geldi diye bugün bahşetler var. Hoştekal vardı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mahşetler? Mahşetlerinin arkasına sığınma. Hayır. Yemin ederim. Kopala'ya Coppola... hoppala diye espri yapan bir adamsın. Hayır. Daha geçen Süleyman Demirel taklidinde yaptığı... Ben sana göstereceğim Bilekçemi gazeteyi. Yazıyorum. Ben sana gazeteyi... Süleyman Demirel taklidinden sonra... ...Kopala'ya <gülüyor> hoppala de, bak, bak, dediği bak. bilgilerinizi arzın. Hayır. Oyuncu arıyordu Kopala. Arzınızı bazdın yani. Bence sesimizi duyurmak için en güzel fırsattı. Ama şu cümlelerinde bence şansı kaybettim. Dün bir de ben Yemin programı fonla bağlandığım zaman ey benim esprilerimden sonra, ey bak al ben... hadi bu ne bu evet. ne bu ne bu ne oku, oku, oku. dedi evet ne olacak Fahir bundan sonra milliyet gazetesinden mi espri anlayışını devşiriyorsun Ha ben olanı veriyorum kardeşim Hayır Olan... çok üzüldüm bir gazetede dün Diyaspora bilmem ne diye maçı anlatıyordu Otelsin. sporu şey yaparak Ya benim Onu sıkmayın ya canımı sıkmayın hoppala hoppala dediğinde şey var Ya milliyetin oynayacağız diye bir derdi yokmuş ki milliyet gazetesinin o şeyi Ya bırakın biz beyler o... falanlarla filanlarla vakit geçirmeyiz biz gündemimize bakalım Ankara'ya ilk ziyaretim hayırlı uğurlu olsun sıradışı ve güzel bir şehir demiş Sıra dışı ve güvenli. Eskili'yi patlatmış ilgiyi görünce. Ne oldu ya o seçimleri mi kazandım dedim. Buradan da Chris'e bir saygı durur. Yani öyle bir şey. Dur bakayım. Ahmet Hakan kimi görmüş? Aman geç ya. Ahmet Hakan da her yer. böyle olaylar oluyor. Basının kendi içinde çok büyük bir olayı bize... Yani ben dün gece internette falan okuyordum. Fahir sana da galiba. Francis mesaj Ay. var Fahir. Hakan Hakan Filmi sevgili unut Hakan. unut demiş. Ya yani böyle mi? bir şeyler işte o ona Twitter'dan mesaj gönderirken gitmiş masasına da sen ya ne yapıyorsun evet, falan demiş. onu okudum ben de. çok millet de şey mi diyor gazete? <gülüyor> o ama bütün gazeteciler bundan bahseder bakarsan. Ama işte bak böyle yazmış. Gitmiş o mekana 5 haneli bir köy kahvesi kadar sessiz e sakinliğin tabanızı. Ben var. de okudum yani. Bir şey olay yok. Bilmem ne. Hayır ama işte böyle böyle yazıyor. Ondan sonra şey yapıyor işte. Hayır başka gazetelerde bu olayla ilgili başka yazılar da var. Var değil mi? Hı hı. İşte kimi ihbar etti, kim şey yaptı, işte Bir de böyle büyük olaymış olan... gibi. Evet. Cezasını aldı, tokadını yedi falan gibi. Bazı kelimeleri yayında kullanmıyoruz. İyi ya, yapmışsın. Kullanmam aklı iyi yerinde. Neyse. Görüşürüz. O yüzden geçiyoruz yani bunu. Hmm. Tamam. Ankara gündemi bu kadar mı? Ankara gündemi bu kadar. Ay, Ankara Ankara, Ankara, Ankara gündeminin de. Ahmet Hakan belirlemesin ya. Yani biraz da bir şeyleri bize bıraksın. Hakan Bey... Uh, Ahmet Hakan, Hakan Bey değil. Ahmet Hakan. Hakan, <gülüyor> Hakan, Bey, Hakan Bey biraz da Ankara gündemi ya bize bıraksın. Geçen gün yani. Canlılar'a yayında bir adam Cem Bey dedi ya. Bütün yayın boyunca. 10 dakika konuştular. Cem... Öyle bir durumla düzeltmesi gerekiyor mu? Cık. Mesela canlı, Canlılar değil de başka bir televizyon sunucusu. Ege'yle şey diye konuştular. işte o kadar adam hiç düzeltmedi. Neydi ya? Yani bizim de zaten... Ferhat Göçer diye konuşmadılar mı oğlum senle? Ferhat Bey, Ferhat Bey diye konuşmadılar mı? Konuştular. <gülüyor> Doğru. Doğru. biz de yayındaydık, biz de düzeltmedik. Öyle. Ferhat Bey, Ferhat Bey diyeceğim ben benimle Ferhat Göçer diye konuşulduğunu anlayarak gururlandım. Şimdi Can Dündar'la Cem Dündar diye konuşulması garip bir şey. Ama bize de abuk, abuk demeyin de... Abuk değil, Faire Oktay deniyor, Oktay'a böyle bir şey söylüyorsun. Doğru söylüyorsunuz Oktay Bey. <gülüyor> Nasıl bir dürüstlük anlayışımız varsa Oktay Bey deyince sohbeti Oktay'ın devam ettirmesi gerekiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> maçı <bedemek> için. <gülüyor> evet falan diye ben onaylıyorum. Sen geçen gün yokken e, öyle bir Ege'ye bir Oktay Bey sizde maç yaptılar. Hadi ya. Ege'de devam etti ama güzeldi. Bir... Hayır, Hayır, yok sen vardın, vardın. Hakkınızı diyemem. Hayır yok tarzim. Bunu ederim. halinize bugün yazdım. Edersin. Bugün ödersin. Bugün öder mi? Bugün bir tane hak hukuk ödeniyor onu söyleyeyim. Ha Havuz bu sistemi bugün. Hemen şuradan Barka'nın hesap numarasına bakıyoruz. <gülüyor> en güzel yerini hiç çalmadık dinleyemedik ya. En güzel yeri. Hadi <gülüyor> edelim. Bum bum şaka Bum şaka laka ayrı olarak var. Onu da çalayım mı? Onu da çalman lazım ya. Ben esas onu bekliyorum yani. Bütün şey. Sen onu hazırla. Sen esprini ona göre mi hazırlamıştın yoksa? Yani tam esprini değil de ben bir bir şey yapacağım diye düşündüm yani. Sen bana bir söyler misin esprini neye göre hazırladın? Ben de ona göre şarkı çekeceğim. Ben espr esprini o şarkının o kısmına göre hazırladım. Oktay Demirci'nin espri kriterleri. Yani onu bu Francis Ford Coppola işte geldi. O esprisini dedim ki tam dedim onu öyle yaparız. Sonra da şarkı patlar dedim o kısmı dedim. Anlatabildim mi? His name is Copa Kupa, ben onu bulayım siz aranızda sohbet edin. Eee ne yaptık Fahir? <gülüyor> nasıl, nasıl gidiyor? <gülüyor> Daha, gel aramızda biraz sohbet edersin. <gülüyor> <gülüyor> Aa dün biz sevgili dinleyiciler bunlar var ya gazetelerde bazen okuyorsunuz Sarkisyan'ın uçağını 135 porsiyon İskender. yok ya. Hiçle alakası yok. Var şimdi. değil mi bugün gazetede o yalan var, haber? Var var yalan haber sevgili dinleyiciler 135 porsiyon İskender olur mu? Hepsi şinitsela doymuş affedersiniz tavuk şiş tavuk kanat. Ee, Sadece Nereden bize söyledi Dalından öğrendik. Nereden öğreneceğiz? Bunun ana merkez üstünden aldık yani. Ee, Bursa'da e, bu işte restoranın işletme müdüründen kendisi. Sefer Bey bize her kodaya... Üstelik tereyağını da Sarkisyan'a kendisi dökmüş. Onu da anlattı. Bol bol dökmüş. Hmm. Sarkisyan'ın İskender'ine faerde de bir diplomatik kriz çıkmasın. Sarkisyan'a tereyağı dökmüştular diyorsun. Ama insan valla stres olur. Sıcak kızgın yağ var elinde. Korumalar her an tetikte. Zaten Ermenistan'da çok kritik bir döneme işten geçiyoruz. Zaten İsrail'lik uzunlar hassas. Abi, bir ben, de Ermenistan'da senin yüzünden ben, bozuşmayalım. Benim yüzümden değil canım. Kızgın tereyağı. Ben ne bileyim İskender'de tereyağı. Genel konukların döküyor. üstüne kızgın tereyağı dökerek uzaklaştırmışlar. Ol, ol, ol, ol, ol, ol. E, Ve Bizans ateşi. Yani işte Bizans ateşinde böyle bir numara yapıyorlarmış. Kimsenin sesi çıkmıyormuş. Bizans ateşi su içinde yanan bizans ateşi... Ya, bizans, bizans ateşi. Bizans ateşi, bizans ateşi, bizans ateşi. Bu ulunanız bizans ateşini Hangi ateşte, ateşte yanmayı? <gülüyor> kapa, kapa, yani. kapa, Ko kapa kapa kapa, kopana kapa na, kapa kapa kapa Rahmi Koç, iyice çok özür dilerim baba. Rahmi Koç. Biliyorsun. Burada müzesi var. Rahmi Koç zamanında Koç. Prokett dedi. Bütün e yala yapacağını, o kadar iyi biliyorsun yanlış ki yanlış değerlendiriyorsun ki <gülüyor> yanlış atı oynuyorsun diye yanlış mi? atı oynuyor. Şunu Sen da... Rami Koç'a at mı dedin şimdi yayın yoluyla at mı diyorsun? Bak evet. Ege ne dedin bak? Böyle yanlış mi? Yanlış dedin at dediniz siz ya, ya. E, ben ne dedim doğru at mı dedim bak? Neyse ne dedim? saçma sapan konuşmayı bırak da Rami abi ne yapmış onu söyle. <gülüyor> Rami abinin burada ne güzel ne kadar şık müzesi var. New York'taki Metropolitan Müzesi'ni gezmiş geçen gün. Ama Kendi müzesi varken niye para verip başka müze geziyor? Ya insan öyle. Evde mesela yemiyorsun, dışarıda yiyorsun. İçini <gülüyor> yaptırıp gitmiştir belki. <gülüyor> Senin bir müzen olsa Faiz, sana soruyorum. Sor canım. İçine Balmumu heykelini koydurur musun, koydurmaz mısın? Rahmi Koç Müzesi'nde Rahmi Koç'un heykeli var. Böyle bir giriyorsun. Haa diye böyle görüyorsun. O heykelinin içinden de şöyle bir ses yükseliyor. Eee? Yani güzel yeriyor ki ne? Bum çak e, çak çak. İyi kan illa şarkı, şarkı, şarkı, şarkı, şarkı. Oh, şarkı dinleyelim reklamlardan önce. Aa müdür Rami Koçan ne Ya Rami şakalaka, abi beklesin. Şakalaka şakalaka, şakalaka diyorsun so sabah sabah. Şakalaka şakalaka bu yana bir şahidim şey sana. Bum şakala Baby boom shakalaka baby boom shakalaka baby boom shakalaka baby boom shakalaka baby boom shakalaka baby boom baby boom baby boom baby boom shakalaka baby boom baby boom shakalaka baby boom boom shakalaka baby boom Abi, <gülüyor> Ne var abi? Ne haber lan? Deveram ses. Shake the room. Boom, shake shake shake the room. Boom, shake shake shake the room. Shake shake shake take the room. Yani Böyle. Are ben anlamıyorum burada. Here I go. Here I go, Here I go. go. Here I go. go. FCM'ur mıydı? FCM'ur değil ya. Chris. Bu, Chris çekşek. Jackie şey. Jeff bu. Yanında ya da şey var. <gülüyor> ha işte bir o... Ege bir Chris Cross çağı ya. Bir Chris Cross Aa, Chris Cross'ı çekil. Can Can mı? Aa, abi, can Chris Cross ne olur ya? Chris Cross'tan <Chris Chris gülüyor> no Can Can mı çağıl? Ah, Chris Cross'ı make it. Can Can. Ha, çok güzel. Evet onu çalsana Ege ya. Hadi. Ya bir insanlar doysun sabah sabah saçma sapan müzikler abi diğer taraflarda. Pardon bir şey söyleyeyim. Boom Pardon shake to you. Boom shake shake to you. Baba bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Aa arabalarda açın baba müziği sonuna kadar ya. Baba mı? Ne bileyim abi o döneme de Batman'den bir popo kopaan adımı dediğimiz şeydi ne bileyim. mı? Dönemedi, <gülüyor> <gülüyor> su alanı pompa bedava su alanı pompa bedava su alanı pompa bedava bir bedava alışverişin doğası günaydın ay ay Radyonuzda El Al 8:28 saat model sabahlarda günün gazetelerine bakalım devam ediyor. Buyurun lütfen. Vay eee diye bir şey duydu tabii da ona gülüyorum ya. Ege konuşuyor eee. <gülüyor> no, Biyok dedi de ona şey. <gülüyor> Rami Koç Metropolitan Müzesinde gezerken kaybolmuştu Bu donsuz her kült heykeli var ya biliyorsunuz donsuz herkül, herkül ben öyle bir şey bilmiyorum ya. herkül var ya, ya metropolitanda böyle öyle duruyor böyle herkül ölümü mutlaka tadacaktır mı elinde böyle bir şeyle <gülüyor> herkülün kalçaları bayağı biçimli değil mi bayağı sıkıymış var <gülüyor> ya canım heykel sonuçta tabii sıkı <gülüyor> <gülüyor> Ve onu altı sarısına boyamıştık. Herkül <gülüyor> heykelini. On, <ona. gülüyor> evet ya Metropolitan müzesi müdür karar Bir şey söylüyordun. Herkül'ün zaten ona güvenerek donsuz durmuş. <gülüyor> ya işte anladığım e, he, kadarıyla. Herkül heykelini görmüş. Beni de he, he, herkül gibi heykelin mi demiş. Yo, heykelin, hiçbir de. şey dememiş. Sadece fotoğraf çekin beni. Herkül'le fotoğrafımızı çekin demiş. Elinde de bir şey var anladığım kadarıyla. Torba tipi bir şey. O torbayı Herkül'ün. Şeyinin önüne tutmuş. <gülüyor> Fotoğraf çekimi sırasında. Fotoğraf çekimi sırasında. Herkül ee, mü o? Bacaklarının arasına. Tenasül organını kapatacak şekilde mi? David heykeli değil değil mi? Hayır <gülüyor> Herkül bu ya. David... Ben hiç Herkül heykeli duymadım aslında. Benim bildiğim ya. Herkül işte bu. Aa Herkül ya. Bir tane David bir dönem onda da görünüyor. <gülüyor> ya o dönem mi? <gülüyor> elinde bütün elinde de şey var mı? Ee, poşet var mı? Tokmak gibi bir şey var mı David'in? Yok. David'in elinde tokmak yok. Yok tokmak bu Herkül. başka tabii <gülüyor> bildin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> David heykeli. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Tokmakçı David? Abi tokmağı atmış ya. Öyle bir şey var. Heykeli yaptıktan sonra. Ama doğru söylüyor. Evet, hakikaten tokmakçı, tokmakçı David, David diye geçer. Çünkü <gülüyor> yaptıktan sonra Michelangelo yapıyordu. Michelangelo değil mi? yapmış heykeli ondan sonra Konuşsana lan! falan diye atmış. Şey o kadar gerçek olmuş ki tokmağı fırlatmış derler. O yüzden adı Tokmakçı David'tir. Ya hiç bir sanat tarihine haberin yok yok ortada. Ben ona ben. yanıyorum ya sanat tarihi ya. Çok güzel ya sanat tarihi Tokmakçı David'se benim haberim yoktu o. <gülüyor> ufay yani şimdi sen kendi kendine öğreniyorsun falan filan şimdi demince demeyecek mi diyorsun Demeyecek cebellleşirken <gülüyor> ya da becerleşirken ya böyle bir şey işte bu da gazetelere çıktı Rahmi Koç herkes eee ne yapıyor diye Rahmi Koç'tan poşet kapanmam mı Asmış mı acaba buraya dur bakayım ya <gülüyor> Yok ya astiras vallahi ölçmüş duruyor. olabilir çünkü eli böyle bir şey <gülüyor> elini... market poşeti mi? Market poşeti, değil, havalı poşeti ya şu karton şeyler var ya en, en havalı torbalardan Ya tamam bir şeyler yani alışveriş poşet yapmıştır. Mi? Ondan sonra da orada ya dur, bari şundan şuraya asayım çok yoruldum. ağırlık yapıyordur oraya koymuştum Ha ben. tamam ya panora torbası bu. Yani onu ne da evvarsa, onu da hemen koyamıyoruz. Hadi yalnız koyuyoruz. <gülüyor> Şöyle bir saniye yoksa, e, bir, bir saniye, yok, <gülüyor> bir saniye, saniye tamam bekle. O torbayı koyayım. Ne torbası? Ben. Bir saniye dur bir dakika. Bir, ne, ne torbası, torbası oldu? To bakayım. Ah. Dur dur, dur dur dur. Ne dur, dur, torbası? Ben aman, de çok iyi. merak tamam, ettim. Her kül ekinin önündeki Rami Koç'un elindeki torbanın ne torbası olduğunu Anladım ya. Anlaşıldı mı gerçekten? Ben merak ediyorum da torbası olduğunu ya. Şu sert torba torbalar foşet değil ya bu. Hangi torbalardan biri? Ben çok merak ettim onun ne torbası olduğunu direk Panora torbası ya panora torbası <gülüyor> kapan, <gülüyor> ay ben yanımda yanladım Dostrik kapa Dostrik kapa Tanıtıcı reklam <gülüyor> <gülüyor> şş, Kurallara uygun şekilde yaptık yapacağım şimdi on s'il vous ee, arabayı konuşuyor ee, çok affedersiniz. Fahir Bey aile dinliyor programı. Aile dinliyor. O zaman çişle 20 bin kilometre başlıyor. Yani an şu gazeteye, anda saat dedim. 8 buçuk. Anneler babalar çocuklarını götürüyorlar arabalarında. Ee, o zaman şöyle söyleyeyim. Küçük kabahatle 20 bin kilometre. Ne diyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Çok özür diler Fahir. Mükemmel bir haber. <gülüyor> yani onu şey yapacağız da. Geçen aldığımız eleştirileri biliyorsunuz değil mi? Lütfen düzgün konuşalım. Çocuklar arabalarda bizim konuştuğumuz zaman kanalın değiştirilmesini istiyormuş. Ebeveynler terbiyesiz ebeveynler kalsın diyormuş. O yüzden lütfen çocukların da gönlünü alacak şekilde ve onların da e, aklındaki kurallara uyacak şekilde Tabii, yayın yapalım. E, o zaman e, arabada... E, yani. de demiyorum canım. Başka ne bir olur? şey bul. İşte küçük kabahat Daha ne bulayım ya? Kabart kabart, ya. ya veya bu, bu tip bir haberi hiç girme hiç girmiyorum ben girmedim zaten büyük otomobilde tamam. tamam, bir idrarlı idrarlı idrarlı Hayır, o, o kısmı atsın ya ne olacak araba evet, araba. araba diye sorayım. araba gitmiş <gülüyor> araba gitmiş neyle gitmiş ve kaç kilometre gitmiş kaçla gitmiş a kentinden b kentine 20 bin kilometre gitmiş ne kadar güzel aybe ee, sivil böyle daha böyle ee, 20, 20 affeders, binde idrarlan idrarlan idrarla, e, yeni bir yakıt bu idrar üçte biri e, affedersiniz insan idrarı 3'te 2 oranında da mineralsiz su. Böyle bir seyreltik olayı dolduruyorsunuz. 140 dolara doluyor ki bu herhalde mineral. 140 dolara nasıl doluyor? Ben şey istemem ya. Ne istemezsin ya? Abi camları silin müç sil. Sırf arka canlı. abi ayrılamıyorum ki doldurma yapıyorum falan diyecek adam. Çok iğrenç. Valla 140 dolara doluyor. E, affedersiniz e, 20 binde kilometresi var gidişatı. Tanıdıklardan alsan mesela yine de para vermek zorunda mısın bir yerlere? Bir yerlere mi? Kendin yani gel yani mesela sende sen de yoktur 140 dolarlık da mesela biriktireceksin depoda büyük mesela senin arabanın Faiz depo küçük benim ya ama yine de Tam sen doldur ama sen onu yani. doldur ama alırsın canım sen de maden suyu mineralsiz su dedi sen maden su içeceksin. Ne oldu? Minerali sende kaldı. Kalanını zaten otomatikman... Minerali de cebine kar kaldı. Kar kalmış. Soda istiyorsun yani. <gülüyor> Tabii canım. Soda ya, sonra. Yalnız çok kötü bir durum var. Eskiden bu şey yakıtları vardı ya. Yağdan yapılan yakıtlar. Hmm. Kızartma yağlarından. Etraf tovuk şey, Biyodizel. Yani Biyodizel yakıtlar. Bunu da içinde etrafta kesif bir idrar kokusuyla çok affedersiniz. Bir amonyak kokusuyla yollarımızda göreceğiz ki bu asrın buluşu diyorlar. Bunu çok rahatlayacağız diyorlar. Benzin kokusunu seviyor musun siz de? Ya yani eskiden arabalar böyle full doldurulduğu zaman bizim eski arabada şeydi yani. <gülüyor> e, böyle bir Böyle içeriye o benzinin kokusu olduğu gibi gelirdi ve mis gibi gelirdi benim burnuma. Ha. Oh petrol. <gülüyor> Artık dizginlerim senin elinde falan derdim o koku başkasının hoşuna o gidiyor mu yoksa sadece koku... ben de mi Yok, şey? değil mi? yani o tabi bize ek mi ne yapıyordun sonra mesela eve gittiğin zaman o benzin kokusu yani sen de nasıl etkiler yapıyor Bu bir... benzin kokusunu hayal Zine... ederek e, annemin mi? kıyafetlerini giyiyordum. Güzel. Zaten ee, seviyorum dedi adam işte. Daha ne, yani nesini yani soruyorsun? Nasıl duygu? Sevmek ayrı bir şey tabii. Sevgi var, sevgi var. Çeşit çeşit insan var. Çeşit çeşit sevgi var. Ben de bunu biraz detaylandırmak isterim. Açık söylemek gerekirse. Yani ben de mesela farklı bir şey yapıyordum. Mesela bizim arabam, arabamız yoktu. Ben <gülüyor> benzin istasyonlarına gidiyordum. Kokluyordum, kokluyordum. Sonra eve gidiyordum. Devam edeyim mi? Eve Diyor, anlatma, anlatma. Anlatma. Ama ben şeyi severim mesela. O, bu taksiler tüple çalışıyor ya. LPG'yi yeni doldurdukları zaman içerisi hakikaten tatlı bir gaz kokusuyla... E, LPG yeni doldurmadıkları zaman da kokuyor. Bazı şeyler, <gülüyor> taksiler. Ne kokuyor? LPG. <gülüyor> LPG'nin kokusu sinme yapar çünkü. <gülüyor> LPG bir tane Neyse yani. ya bunları niye kullanıyorlar bilmiyorum ya. Canım gülüm güzel yakıtlar varken yani hibrit motor diye bir şey çıkardı adamlar. O öbür tarafta bu dev otomobil firmalarından bir tanesi bu çıkardı. Üstelik de 5000 dolara satıyor arabayı. Bana ucuzmuş alınır biraz... Avustralya'daki satış fiyatı 5000 hmm. dolar ama buraya vergisiyle mergisiyle Merkisiyle falan 50 bin dolara çıkar o Tabii Ondan daha, sonra daha yetkililer daha bu maddenin sanayi sektöründe kullanıldığını hangi e, az i̇drar önce karışım. idrar İdrar süper aşımı seyreltik ancak ilk kez bir binek otomobilde denendiğini söylediler ve çok da memnun kaldık <Gülüyor> herkese tavsiye ediyoruz dediler reklamlarda gördük dediler önce inanamadık ama sonra deneyince baktık ki çok güzelmiş dediler ve araba çok iyi kaçıyor dediler bunu nasıl bulmuş bu ya bilmiyorum adamlar. Benim adamları şey diyor. Ne koyabiliriz bunun içine? Hmm. E, deniyorsun abi deneme yanılma metodu. Sakin koyalım hadi Allah aşkına şu tüpün içine bir bırak ya falan böyle mi oluyor yani? Ay abi, abi her şeyi deniyorsun. Sonuçta e, bu ya, e, bunun fantastik filmler deneme, fantastik insanla. filmler bunda önce biliyorsunuz. Geleceğe dönüş filmini hatırlarsanız araba e, ıvır zıvırla çalışıyordu. Öyle üzüm salkalı Plutonyumla çalışıyordu benim hatırladığım Birinci filmde öyle Plutonyumla çalışıyordu e sonra. Ondan sonra çöpten koyuyorlar diye koyuyorlardı ya Ya o ya. bilmem kaç yıl sonra gelecekti O sıkıştırılmış şey yakıt diyorsun. Sıkıştırılmış diyorsunuz Plutonyumu dalından alıyordu adam Yani Yani büyük zorluklar büyük sıkıntılar Türkiye'yi ne dönemler geçirdi? Neye bakıyor nokta Nurgül Yeşilçay'la ile ilgili bir haberimiz var maalesef dolandırılmış. Haydi Nurgül yavrum. Yeşilçay çay değilim ki ben demeyin sizin de başınıza gelebilir bu tip hareketler dikkat etmek lazım. Hu bu. Kim, kim dolandırmış şey mi? Nurgül. Cem Özer mi? Cem Özer çok sinirlenecek ya. Niye? Valla o, o adam da bir yapay sinir var ya. Hı. O Siyah bandı takıp gezecekmiş. Huys Hu adlı ansiklopedide 1236 lira karşılığında biyografisini yayınlayacaklarını söyleyen Huys Hu tanıtım hizmetleri şirketinin Türkiye'deki yetkili müdürü, artık yetkili müdür mü değil mi bilmiyorum, kendisini yaklaşık 12.500 lira dolandırdığını ileri sürmüş Nurgül Yeşilçay bir kere çekeceklerini on kere çektiler paramı demiş. Kredi kartı kredi kartı numarasını arkasındaki on numaraları falan filan hepsini vermiş. E Soğ kullanma tarihine falan. O biyografiye gerek yoktu. Huysu'da geçiyorsun zaten istediğiniz zaman. Bana da böyle bir gelmişlerdi de. Geçti bana mi? böyle bir geldiler. Valla e, Huysu'da geçiyordum ben. Geçiyordum dediler. Çık çıkardılar mı sonunu? Disiplin senesine... cezası aldığın için çıktın mı? <Gülüyor> o sene Huysu'da çıktım. Ve böylece tarihteki yerimi de almış oldum. Who is who da kiminle... E niye o zaman para Görmürüm. istemişler Nurgül Yeşilçay'dan 1236 lira? İşte öyle biyografi lira. falan ya yayınlatmak istediğin zaman... Ben Parası şey... olandan para istiyorlar. Öbür uyanı who is who. <gülüyor> e senin biyografinin yayınlanmadı mı? Ne, ne olacak? Sen Bir Bekar Yaşamı olarak mı çıkmıştı? Bir biyografin? Bekar Yaşamı Fahir Önç diye çıkmıştı. Zamanında tabii. Hakikaten anlamadım ben seni dediğini. ya. Ya o böyle ismin geçtiği zaman... <gülüyor> yani işte atıyorum Fahir Önç, radyocu. Bu kadar geçiyor. Biyografi. Kelime başına ya gazetedeki gibi düşün. Biraz para alıyorlar yani. İşte o biraz para 1236'ıymış da 10 kere çekilince 12.500 olmuş. Onu çok. savcılığa başvurmuş falan filan. Geçişi olsun diyoruz ve seviyeli magı zincirliğe davet ediyoruz herkesi. Ya ben Nurgül'e şunu söylemek istiyorum. Nurgül zaten senin kim olduğunu herkes biliyor. Dünya alem biliyor yani hiç otur yerlere başvurmana gerek yok. Sevgili Cem'e de sevgiler. Ya aile dostumuz işte ya bu çok hoş bir şey oldu ya bayağı iyi. Kim, kim aile dostunuzsunuz? <gülüyor> Ailele yemek görüşmek istiyorum ben. Nurgül Yeşilçay ve Cem Özerli. Ve Melek Yavruların adı neydi? Osman Tan değil Osman Can. Can. ha Hep beraber görüşelim. Ege sen de çocuk sahibisin. Hep beraber şurada güzel güzel bir... Olabilir içerim. biz zaten tertibiz herhalde çocuk açısından. Tabii canım sizin zaten eskiye dayanan bir dostunuz var. Şu para tanıtımından dolayı. Doğru. Ytl'ye geçiş döneminden. Trabzon'da bir kadın vereyim mi? Ver ver. Trabzon'da bir kadın evinde sigara içtiği için tutanak tutulmuş hakkında. Bir evinde kadın sigara içiyor. Evet. Trabzon Sağlık Müdürlüğü evinde sigara içtiği için komşuların işgal ettiği Ümran Özer'i tutanakla uyarmış. Lütfen. Tutanak tutanak mı? Nasıl yani? E, kapı yasmış ya. Bir gün kadın gelmiş. Evet. E, Kapıda kapısında, tutanak. Kapısında tutanak. Ve altında domuz yağı sürülmüş. <gülüyor> Ve de eşikten böyle bir kilit geçirildi denize atılmış. <gülüyor> Bahar'ın midesi bulandı domuz ya deyince, ters ters baktı sana Ege. Ya büyü yapılması büyü yani yapılması resmi evet. büyüye özellikle. Benim büyüye miden bulanı Oktay. Hmm. Ne evde içmek yasak mı nedir? Komşuları çamaşırlarında mı üflüyormuş balkonda içme Komşuları içip içip? rahatsız olmuş. Ne? Evde sigara içilebilir de eğer komşusu şikayet ederse e, apartmandan çok sayıda şikayet almışlar. Sigara kokusu apartmanı sarmış. Ondan e, sonra başka var. kokudur o ben sana söyleyeyim. Nasıl ya? Öyle başka kokudurum. Sigaradan kokudur. olmaz o. Ne kokusu olabilir? Ne kokusu onu sigara yani. diye söylemişlerdi de o şeydir yani. Başka o sigara değil, şey değildir o. <gülüyor> Vardır o neydi, neydi sigara Apartman sakinlerinin ruh sağlığı bozuldu demişler. Onun kafaları, e, kafaları bozulmuştu Kafa bozulmuş. Kafa bozulmuş olayım. Nereye yani. aradıklarını bilmiyorlardır onu. Nereye başvuracaklarını şaşırmışlar. Tutanağı da almış şeydi. Aa iyi ya kağıt kalmamış derdi demiş. İyi <gülüyor> <gülüyor> tutanak verdiler demiş. <gülüyor> Gazeteye mi saracaktık Vallahi, hakikaten ya büyük tabii sıkıntı. O kadar içmemek lazım değil mi? İşte esrar maddesinin insanı getirdiği noktalarsın. Nokta arkadaşlar Esprili şakalı bir program yapmaya çalışıyoruz ama... ...hayatın tüm renklerine ve kalbin insana sunduğu tüm duygulara açıyoruz. İsterseniz bu sabah şöyle duyguların bizi götürdüğü yere doğru... ...derin biz yolculuğa çıkalım. Duyguların o en yücesi yeah. aşk... Ve aşkı en güzel anlatan wow. şarkı. Milay, Wanilay ve Milay. I'm gonna miss you, but today. I good, good night, good night, good Önümüzdeki saat o kadar güzel bir şarkıyla başlayacak ki sapırsızlanıyorum. Şu 10 dakika nasıl geçecek merak ediyorum. Bu 10 dakika yayınımızı sakatladığını gel. Tam şu stüdyoya girerken yaptığın hareketle yayınımız sakatlandı. Ne, olabilir öyle. Ne diyorsun Fahim? Valla yapacak bir şey yok. Buna. Senin yüz ifadeni ben gördüm sakatlandığını bir kere daha ispatladı o yüz ifade. Yani tam sakatlıkla demeyelim de... E... Yayınımızı sakatladığına gel. Valla onu nasıl düzelteceksin bundan sonra onu bir... E, toparlarız, toparlarız, e, e, merak etmeyin. Buyurun efendim. uğraşmamız Buyurun Fahim Bey. Buyurun bakalım Okter Bey. Toplu biliyorsunuz. Tekrar dö döndürelim. Hadi hep beraber. Hep birlikte buyuralım isterseniz. Hep beraber e <gülüyor> buyursunlar diyerek. <gülüyor> ne yapalım buyuralım mı? <gülüyor> ya bu ÖSS sınavı falan belli olmuş tarihi. O bizi ilgilendiriyor biliyorsunuz. Bu sene gireceğiz sınava. Aa doğru. Bu sene gireceğiz. O yüzden bir dikkat etmemiz lazım. Şimdi... Ee, sınavda Gökten, dikkat edilecek hususlar. YÖK'ten açıklama yapıldı. Biz bu sınava çalışacak mıyız? Biz zaten çalışıyoruz zaten. Çalışıyoruz abi. zaten. Ha, vitamin ne diyorsun? Hı -hı. Tamam. Şimdi 19-20 Haziran 2 hafta sonuna yayılacak bu e, sınavlar. İlk 19-20 Haziran, ötekisi de 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Ne, ÖSS ÖS olarak mı? Şimdi ilk iki yüksek öğretim ÖSS ötesi ÖS şey yapmadı. Gel yani, tamam eskisi gibi. 4 günlük sınava gireceğiz yoksa ikisinden birinden mi gireceğiz her hafta sonu? Hmm, bilmiyorum. Bakayım. yükseköğretim geçiş sınavı 11 Nisan 2010'da. ikinci aşaması olan lisans yerleştirme sınavları LYS'de iki hafta sonuna yayılarak yapılacakmış. Herhalde şey yani Yavaş yavaş Yavaş yavaş çocuktan. Yavaş yavaş gireceksin. Her hafta sonu bir sınava gireceksin anladığım kadarıyla. Ondan sonra öğrenciler böyle istedi demişler. Ondan sonra... Hiç bize sorulmadı. Çoluğu hmm. çocuğu olan adamız yani. Bir, bir ona göre planlama yapasaydı bir arada çıkarsaydık ya. Yani işte ona göre seylerinizi vaktinizi falan filan ayarlayın. Şey yapmayın. Ondan İnşallah sonra... aynı okula Hı? düşeriz. İnşallah ya. Hep beraber bunun ben... başvuruları zaman? Bunu bir şey yapalım. Takip edelim ya. Daha dur Oktay daha olursak Ekim Ekim neydi? Sınav Ekim'e Ekim e Ekim e kadar, kadar şey yapacağız. Olmadı. Ee, Kasım'a kadar falan bir yolu vardır ha Erken de ya. Bir sürü baksimiz var. Ferah ferah. Doğru. Çalışıyoruz şurada. Erkekler insanlaşıyor. Ne diyorsunuz? Doğru. Doğru. Bravo. E, Doçak doktor Esma Durgül'den e, rahatlatacak açıklama. Esma Durgül'ü. E, Hocamız ne demiş? Durgül şöyle demiş. E, Kadınlar yanlış biliyor. Erkekler insanlaşıyor. Antalya'da düzenlenen küreselleşen dünyada erkek... Erkekler erkeklik... insanlaşıyor biraz ağır bir laf değil mi ya? Evet. Küreselleşen dünyada erkek... Kadın bu, bugüne kadar insandı, erkek başka bir form muydu? Yani ne, şu, ne demek istemiş bir, bir dur, bir şu olayları, olayları ben biraz size anlatayım küreselleşen dünyada erkeklik diye bir sempozyum vardı katılamadık lanet olsun bu hafta sonu ya. o kadar yoğunduk ki katılamadık ve yani o büyük sıkıntı yani <gülüyor> e, ve yani e, şöyle bir durum var e, küreselleşen dünyada erkeklik ve beden diye sempozyumun adını değiştiriyorum ben tekrar erkekleri duygusuz affedersiniz terbiyesiz ve biraz da şerefsiz olarak biliyor kadınlar <gülüyor> ama bu yanlış Bayanlar lütfen. Bayanlar demekle ne? Kadınlar. Ee, doçent Doktor Esma Hanım diyor ki, erkek her zaman güçlü olması gerektiği gibi bir yaygın inanışına sahip. Ancak yeni nesil erkekler bu inanışı kırıyorlar ve ağlıyorlar. Ağlıyorlar, Şimdi, ağlıyorlar, yümbül yümbül ağlıyorlar. Ümgül ümgül ağlıyorlar. Ee, ağlayabilen erkeklerin sayısı arttıkça da toplum bunu e, ne yapıyor? Hoşuna gidiyor. Daha ferah daha bir Daha da ağlatayım adamı diyor. Şimdi ağlayan adamla olur Bir rahatlar. İnsan rahatlar. Dolayısıyla Ağlayan adamda ne olacak Rabbi? Ağlayan adamdan korkmayacaksın ya. Benim öyle bir şey var. Ağlayan adam bir şey yapmaz diye. Ben, ben ağlayan adamdan korktuğum kadar az adamdan korkarım. Aç adamdan korkarım. Bir ağlayan adamdan. adamdan da korkarım. Ve ağlayan adamına böyle sarılsan, başını okşasan, ayrı teselli etmeye çalışsan ayrı zaten ağlamış sağdan sola, va buldu ağlayan adamı, hemen yanaşı Aman derler. E sen niye korkuyorsun ağlayan adamdan? E nasıl yani yani insani olarak bir şey yapasın geliyor, ne yapacağını bilemiyorsun. Hayır, şimdi ağlayan adam diye ağlayan kadını görünce insan olarak bir şey yapasın geliyor mu? E, tabii canım ne o zaman yapamıyorsun. Gel yavrum diyorum mesela. <gülüyor> yavrum mu diyorsun? Hı hı. Neye yani. ağlıyorsun? Kim ağlattı sen diyorum. He. böyle tamam. omuz o şey oluyorsun. Hı hı. Omuzuna vereceksin. Ama o sakallı sırınaşır ya alışır bir de ya, ya böyle ağlay ister. Çocuk ağladığında mesela her ağladığında her şeyi yapmayacaksın. Adam mesela ağlaya ağlaya senden mısır istiyor. Koca, göbekli, bıyıklı adam. Alacak mısın mısırı? Al yapacak bir şey yok abi. Öyle değil işte. Evde alacağım ben sana diyerek konuyu değiştireceğim. Eve götüreceğim Kutulması onu. Olması gereken odur. Ama e, tabii işte orada bir omuz vereceksen sakallı olmamasına dikkat edeceksin. tarih eder bütün omuz başların pürtük pürtük olur. Ee, Ondan sonra da kimseye açıklayamaz. <gülüyor> Açıklayamazsın. Nasıl açıklayacaksın abi sonuçta yani ağlayan erkek durumu söz konusu. Bu arada kadınlar dört kat fazla ağlıyorlar. Nedense yapılan araştırma bir de onu göstermiş. Yani bir kadın bir erkeğe göre dört, aynı sürede ağlamasına rağmen 4 kat fazla gözleşimi mı döküyor yoksa süre mi uzuyor? Bak şöyle anlatayım size. Çok önemli bir kadın, çünkü bu fark çok önemli. <gülüyor> bir kadın bir havuzu gözyaşlarıyla e, 6 saatte dolduruyorsa hmm. 4 erkek bir, havuzu, bir havuzun 3 saatte kaçta kaçını doldurur? Diğerisinin, diğersinden fazlası baya dolar, baya bayağı dolar. Bayağı, bayağı. Bence de yani girince dün, yavaş yavaş yüzcek kadar dolar yani. Yani her şey bir anda olacak diye bir şey yok. Bunu düşünün beyler, bunu düşünün muhakkak düşünün. Bir şey diyeceğim. De bir canım. Yayında el yıkama arası verelim mi? Bu evet. domuz gribi konusunda şey yapmak için falan. Bence çok güzel fikir. Dün dinleyicilerimizle ben dün, dinleyicilerimiz dün arabaya aldım yapalım. şu şeyden. Hani e, elini sıkıyorsun, ondan sonra böyle Makti şey yapıyor. mi bakteri mi? Hı. Ondan aldım. Çok hoşuma gitti davranışım. Dünyayı yıkama gününe denk getirdim. Bundan sonra yıkanmayacağının garantisini almış olduk. Evet böyle. onu böyle bütün vücuda sürmeyi Çünkü o küçücük bir şey aldım ben. Hı. Bir de... E, Elini eline koyuyorsun. oluşturarak şey yapıyorsun. Vücuduna koydu, koyduğun zaman... E, iki vücudun birbirine ovuşması lazım. Öyle bir aynı anda iki temizlik aran çıkıyor. Birilerine tutur. seni e, öfelemesi, öfelemesi lazım. E, Öfelettir kendini. Keşke öyle te tellaktan olsaydı. Modern tellak. Geliyor kremi silapı tık tık tık diyerek seni öpeliye e işte silap gibi gönderiyor. Masajcı teyze. Ama masaj öyle şey olur mu ya? Masajlı. Aman ne zaman masaj yaptırdın Dedim... kendine en son? En, en son En son. son. Şu yaşıma kadar hiç masaj yaptırmadım. Aa hiç bedenin e, masaj yüzü görmedin mi? Görmedim. Oktay? Ben yaptırdım. <gülüyor> Niye yüzünü kapatıyorsun? Evet <gülüyor> ciddi hikayesi geldi gözümün önünde de senin anlattığın Fahim ondan kapattım <gülüyor> gözümün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vladimir Putin'den açıklama var Daha doğrusu teklif Bırakın demiş Eurovizyonu mi demiş Bırak o Eurovizyonu demiş Aslında, Niye en son o... ya, onlar kazanmadı mı Niye şimdi bırakın diyor niye... onlar, onlar kazanmadı mı ya Yok birinci şey kelim oldu ha, tabii, tabii, en <gülüyor> e, Moskova'da yapılan Eurovizyon'da onlar, evet. evet, onlar kazandı Geçti bunlardan sıra şimdi bırakın diyor Bir sene önce söyleseydi o zaman ha, O zaman mantıklı Eurovizyon benzeri bir şarkı yarışmasını biz yapalım Arkadaş Intervision demiş buyur intervision ama ne güzel Aa, isim asya vizyon tipi bir şey çok güzelmiş. İyi yapalım. Tamam. Allah Allah. Hem rüzyon üzere... olsun. Hem olsun. iki gece seyredecek program olsun. Ne zararı var? Birinden birine tutmak zorunda mıyız? Nedir yani? Eskiden Kuşadası şarkı yarışması vardı. Sevgili e, e, Ali Kocatepe'nin orada ne şarkıları ne demiştik? Aa, tabii ya. Yani, yani. E, sevgili Kuşadası e, şarkı söyleme yarışması. Erdal da orada bir kere birinci olmuştu. Ben hatırlıyorum. Canım, Erdal o zaman öyle çıkışını yakalamıştı sevgili Erdal. Ne sanatçılar çıktı ne ya, sanatçı, o Kuşadası şarkılar çıktı. Kimler çıktı? Yani o zamandan e, bir biraz isimler ver Sevgili, son... bak, e, mesela e, o Kuşadası değil mi sizin o yani şey? Şarkılar çıktı. Ferhat Göçer şarkı. vardı. Aa yok canım Ferhat Gökçer. Yok mu Suavi o. bir sene kazanmıştı ben hatırlıyorum. Suavi o değil Yalı mi? Yalıçapkının. Yalıçapkın. Bir sene konuk sanatçı olarak şey gelmişti. Ben hiç unutmuyorum. Sinan Erkoç. Oyuna da oyuna kafana göre oyla. Şey hiç unutmam. Hiç unutmam onu. Çeşme Festivalinde zamanında. Bir grup çıktı sahneye. Efendim bunlar da dünyaca ünlü Yorin'de Arminav şarkısını yazan adamlar diye. İki tane adam çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bir, de, bir, de, bir yazmıştık şarkıyı onlar daha güzel söyledi. Arminav diye söylediler şarkıyı. Daha güzel mi söylediler peki gerçekten? Yok. Daha çirkin söylediler. Daha çirkin söylediler. İyi tamam biliyorlarmış. Yazmak mı kolay söylemek mi kolay? Onu tartışmıştık bütün gece. Intervision olarak önerilen şarkı yarışmasına Çin'in yanı sıra Özbek, Tacik, Kazak, Rus, Kırgız, Ondan sonra... Ee, Türkiye Cumhuriyetleri katılacak. Ondan sonra bakayım. İran, Hindistan, Moğolistan ve Pakistan yarışmaya katılıp katılmayacağı açıklık kazanmadı. <gülüyor> Daha yarışma Hiç yok. Deli o dik, kriz çıkmış gibi. <gülüyor> yani bir de ne olacağı belli değil mi? Zaten bu Rusya eski e, federasyon devletleri şey yapmadılar mı? Eurovizyonu bitiren bunlar olmadı mı? Biraz öyle oldu. Herkes birbirine oy veriyor. Bunun da ne olacağı belli yani şimdiden iştirmeye gerek yok ya. ya da puanlamada bir espri yapsınlar böyle var mı ya Putin uluslararası bir şarkı yarışması düzenleyerek ülkeler arasındaki kültürel bağları güçlendirir dedi ve gözlemci konusundaki demin saydım ülkelerin yarışmaya katılıp katılmayacağının oldukça tartışmalı olduğunu söylemiş uzmanlar <gülüyor> hemen orası bir karışmış yazık o zaman isterseniz e, el yıkama aramızı verelim ne Hadi dersiniz? Verelim. ben benim yıkayacağım sonra devam günaydın Günay ay ay dın, dın, dın. günay ay ay ay. Dın. Sevgili izler küçük bir başla başlayalım artık ama şarkı şarkı arkaya arka. Hadi buyurun. <gülüyor> Hazır mısınız efendim? Herkes mikrofon başına. Herkes mikrofon başına. Herkes sessiz olsun. Sevgili dinleyiciler Küçük Mübaşir'in en zor anında biliyorsunuz yapmanız gereken 210-30-30 arıyorsunuz ve Küçük Mübaşir içine düştüğü zor durumdan kurtaracak cümleyi söylüyorsunuz. Bu, Bu haftaki evet. e, kritik cümlemiz. Çok bir kritik bir cümle. Evet. Çok kritik ama gerçekten çok kritik bir cümle. Lütfen yani ona biraz e, her zamankinden daha duyarlı olalım. E, yanlış hatırlamıyorsam Küçük Mübaşir Kırmızı Fener'i kazığa tut olacak. Evet. E, e, bunu lütfen bir kez daha e, hatırlayın. E, küçük Mübaşir kırmızı feneri kaza tut. tut diyeceksiniz telefonu çat diye kapatacaksınız ne zaman arayacaksınız küçük mübaşir yalan oynamaya başladığında ve hatta rekora yaklaştığında bizi arayacaksınız ve bu sayede e, küçük mübaşiri zor durumundan kurtaracaksınız hazırsanız isterseniz e, küçük mübaşirin bu en dev macerasına e, girelim ne dersiniz? Ben çok heyecanlıyım. Ben Tüylerin ee... diken Dikenirken ben bir kısmını seyrettim. Ee... Biraz korkunç aslında. Abi ya mi? çocuk şey bir... değil mi bu ya? Bu bu hangi çocuk serisi? Hangi Abi, anne baba seven? manyaklaşmış. Senaristler manyak manyak şeyler ya yapmaya başladı. Ya bu sezon başlayalım. son sezon diyorlar. Bilmiyorum doğru mu ya? Tabi ee, tabii canım şeyde... O yüzden mi abanmışlar Aban yani? bir den abanmışlar. Ben sonundan da korkmaya başladım. Ee, sonunu düşünen kahraman olamaz. Doğru. Toktay. <gülüyor> ee... O zaman e, başlıyoruz. Başlayalım. Durduğumuz kaba. son 2 3 4 her şeyi bir respili malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim tabii ki küçük mü var şir şir şir şir, şir. muskası küçük mü var şir şir şir. şir şir şir şir maskotu küçük mü var şir şir şir şir bazen <gülüyor> şaka Abisus non tollitus. Sine non erit panis in ore. Ab in Erare humamum preservare Abisus invoc. In Üfle lan şuraya. Abisus invoc. oğlum buraya. Abisus Abisus Bir ay önce. Herkes tutun hakim maksimum karaya çıkıyor. Hadi. Evet. vekilin dil tazminatını. Aman işte sonuçta iyi dem Hadi herkesi bine. Küçük mübaşır neyin var yavrucuğum? Ya Akim Aksuva amca bütün sevkim kaçtı bu mübaşırlık mesleğinden soğudum ya. Neden yavrucuğum? Senin için biçilmiş kaftan. Benden üç dönem sonra gelenler uzman mübaşırlık kadrosuna girdiler ben hala kadro bekliyorum. A benim melek yavrum a benim salak yavrucuğum Tabii ki uzman mübaşır kadrosuna giremezsin dilin var mı? Dil derken? Dilin var mı lisan bilin mi? Harç maksı bulamda siz başka bir skeçsini mi ekstralarda oynuyorsunuz? <gülüyor> Mesela dondurma kaymakın, radyo versiyonundan mı çalışayım? Yavrum, melek yavrucum herhangi bir lisan biliyor musun? Bil <gülüyor> Bilmiyorum kara gözüm buy buy <gülüyor> E tabii ki baş mübaşirlik kadrosuna giremezsin Ege zekalı yavrucuğum benim. Buradan bir yabancı dil öğrenmem lazım bir şekilde. E, herhalde İngilizce, İngilizce zaten ana dilim. Hangi dil öğreneceğim ben şimdi? Yavrucuğum, bu dönemlerde geçerakçe böyle falan fıstık dillerde. Falan fıstık diller konusunda bir araştırma yap. Sana ondan sonra bütün kurs parasını ben temin edeceğim. mu? <gülüyor> Ama bir daha önce hiç kurs kayıt param olmadı ki. Hacimax mı amca? Söyle yavrum. Hukuk dünyasında ne desem benim önümü açar? Yavrucuğum, geleceğin dili olarak Latince gösteriliyor. Y latince mi? Yepa! <gülüyor> Hacimax la amca. Evet yavrucuğum. İlk derste sen de yanımda oturacaksın çünkü ben huzursuz olurum. Yavrucum benim gelmem doğru olmaz. Artık bu Latinceyi ana dilin gibi sökmeni istiyorum. He Zaten de... hocanla da görüşeceğim. Kendisi aynı zamanda kursun sahibi. Çok güvenilir bir insan izlenimini verdi bana. O zaman hadi bir tane kursun kapısı da fotoğrafımı çek. Ah, şöyle bir fiyakalı bir fotoğrafını çekelim be. Ha? Ah. Gazoldun Arkaya sakladım dur elde gazolda gitmiş görünmeyeyim. Son bir yudum içip bunu tadı bir Hadi tamam yeter. Hadi hocana gideceğiz. Geldim geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Aa, hoca efendi iyi günler. Lüsfi deyin bana lütfen. Evet. Ee, Lüsfi bey. <gülüyor> Lüsfücüğüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz Hakim Bey sizsiniz değil mi telefonda görüşmüştük? Evet görüşmüştük. Ee, Hoş geldin küçük bir Hocam merhaba. Sana Sizin... bir şey sormak istiyorum küçük bir bahşir. Sorun bakalım. Porsumuzun adını biliyorsan bu sorunun cevabı çok basit olacak. Hedef neresi? Hedef Satan derse neleri. <gülüyor> Valla zehiri çocuk ya? Mücti Hocam Efendim? ben okula başlayacağım için dershaneye başlayacağım için çok heyecanlı olarak dün bir şiir yazdım. Söyleyebilir miyim? Hadi bakalım oku bakalım Lüslü hocam canım benim Sen bir aaa sen bir baba Her şey oldun artık aaa <gülüyor> Ne kadar güzel maşallah çocuk zehir Küçük bir başarı zehir valla ya hakim Sanata be. edebiyata meyli çok güzeldir. Lüslü hocam Yalnız ben baştan söyleyeyim yani öyle Çok derinlemesine değil de bir latin ee, Roma'dan birisi geldiğinde çat pat anlaşacak kadar iş. anladım. Anladım yani virtüöz olmak değil amacım <gülüyor> o, o tip bir şey mi? Bir iki kurs sertifikası alsam yeterli. Tabi. Hakim e, Bey hemen başlayabiliriz kursa. E, birinci kurdan e, bir sınıfımız yeni açılıyor. Hedef satanda. E, dilerseniz başlatalım Aya, pekala çok güzel. Yani hayır, pekala hayır. bundan sonra bu çocuğun eti sizin kemiği benim. Yani bu çocuğu adeta bir latin e, üstadı haline getireceğinize... Ee, güvenim tam Peki siz gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz Lütfi hocam görüşmek dileğiyle diyorum Çok hadi, ederim, Gel yavrum Hadi bakalım Hadi bakalım. Bugün hadi. kursunun ilk günü Güzel güzel dinle Lütfi hocanı Ondan sonra verilen ödevlerinin günü gününe Hadi bakalım ve iki yıllıklarla konuşma çocuğu Tamam merak etme Hadi bakalım gel bakalım Güle güle tekrar gelin Lütfi hocam nereye oturayım ben Otur lan istediğin yere Atar, vinum akuamis yer. Tekrar et. Efendim. Tekrar et lan. Buyur. Ulan çiğ. Ulan çiğ nerede bir... sen? Etişme. benim. Ulan sen öyle. Vinum akuamis ayakla. Demedim mi lan? Eitim. Allah kahret. Olmaz. Lan, devam et. Ayakla. Çek lan şu bacağını. Eğitim. Ört lan buraları. Olmaz. Hayvanerim. <gülüyor> Hayvanerim. Hayvan İlk umus patitus. Ne? Ne, <gülüyor> ne diyecektim? Volens nolens tekrar et! Volens nolens! Versus veto tekrar et! Versus veto! Faberas soka kuisku fortunae tekrar et! Olayım. Tekrar et lan! Hakim <gülüyor> Aksın abici bu okuldan aldırsın! Yavrum orası bir okulda ilk kurs dünya para verdin be sen dalga mı geçiyorsun benimle? Yani şey, eğitim çok eski. Yani ne bileyim, çok geçerli de bir dil diyorlar, dil diyorlar ya. Onun yerine bilgisayar kursu tipi bir şey. Kim söylediyse halt etmiş. Bu latince eskilerde kalan bir dildir. Fakat geleceğin dili. Bir beş yıl sonra dünyada tek hakim dilin latince olacağı söyleniyor yavrum. Geleceğini düşün. Kendini düşünmüyorsan beni düşün. Yarın öbür gün bana kim bakacak... Sen bakacaksın. Artık bu evin direği sensin diyeceğim. Bize aşk getireceksin diyeceğim. Ben de yiyeceğim diyeceğim. Anladın. Elimden gelin yapacağım Altymaksım abi. Neler öğrendiniz bakalım bugün kursta? Ebeneplastitoyu öğrendik. ve anti, abbasidoretto, asturutu, unziku, kafetoyu öğrendik. Ya maşallah şakır şakır latince konuşuyorsun ya. Bir de şarkı öğrendik ondan söyleyeyim mi? Söyle bakalım. ABUSUS NON TOLİTUSUM ABUSUS NON TOLİTUSUM ABIMO PEK TORE TORE ABIMO PEK TORE TORE Yavrum ben bir lisan öğrenemedim ama sen benim eksikliğime giderdin bir ayıbımızı örttün ailemizin Seninle gurur duyuyorum küçük bir başin. Gel seni o mor alnından öpeyim Hakim benimle gurur duydu Evet belki içkence ve taciz oluyorum ama Hakim amcayı gururlandırmak için o okursa gidip latinayı ana dilim gibi öğreneceğim Zaten İngilizce'de latince köklü bir dil değil mi? Lütfi hocam günaydın. Gel bakalım ayı mı başır gel. Gel <gülüyor> <gülüyor> <Kes> sen. <gülüyor> Otur yerine. Şarkı söyle. Abusun dilutosu. Devam et. Abin konveni anti kaldır. Adam. Üfle şuraya. <gülüyor> Üfle lan. Üfle oh, üfle üfle. Şarkı söyle. Aldını getir. Üfle lan. Dört ay sonra. Lütfi hocam zaman meyhumumu yitirdim. Ama gayet güzel bir noktaya geldim galiba Geçen gün bir latin kökenli adamla karşılaştık Bayağı postanliği falan rahat tarif ettim Kökenini nereden anladın lan adamın? Adam kök... Ne oldu? Çok özür dilerim Heee Uti non ne pisi yok ne pisi Her Herhane umal Bugün eve erken dönebilir miyim? Hadi git bakalım Hadi git bakalım Dibaktı bu abla. Yavrum, Betim benzin atmış. <gülüyor> Allah belasını vermesin. <gülüyor> Yeni aldım hananın <alaydım>, içine. <gülüyor> ah yavrum, neyin var? Beni süreye uzat. Bir tane de kase ver. leğen getir leğen yetmez bu kaseli olacak işti. Hay Allah. Im. Okuldan kaptım daima Okuldan mı? Ulan dünya para veriyoruz oraya. Okuldan şey mi kapıyorsun? Şimdi baktım abi, bir daha bir şey söyleyeceğim. Gel bakayım. Şimdi okulda hocamız bir de... E, bu Allah! Bu! Bu! Bu! Bu! Bu ne lan? Asık bizden bir şey kaldı Safra. Artık Safra'ya geçtik. <gülüyor> Ulan yüzüm gözüm Safra oldu be. <gülüyor> Vicdansız. Okuldan bir şey kaptım herhalde. Ben de bileyim ya ben de. Yok arkadaş bu iş böyle olmaz. Dünya para almasını biliyorlar. O Lüspicim de çok hıyarmış ya. Yani hakikaten böyle rezillik olmaz. Okula gidiyoruz. Yürü kalk bakalım sen. Benim kalkacağım ağabey yok. Sen gidelim. Ben gidelim konuşurum. Sen hasta hasta nereye gidiyorsun? Kim o? Kim olacak hakim haksı bu? Birini mi bekliyordun? Aa hoş geldiniz hakime. Ne bu sinir ya? Lüspü hocam. Efendim? Ben ay ayda buraya kaç dolar döküyorum? Ne bileyim kaç dolar veriyorsunuz ben öyle para biz çünkü eğitim kısmındayız Ben hakim sana Bey. temiz söyleyeyim 500 dolar veriyorum her ay Bu çocuğu buraya götürüyoruz getiriyoruz bunun masrafı var bilmem nesi var evet. Servisi var Ulan ben servis parası kaç para veriyorum haberin var mı Lüslü e, hocam? Ne, ne yapalım yani hakim Bey ne, almak mı istiyorsunuz çocuğu ne diyorsunuz anlamıyorum ki ne diyorsunuz yani Lüslücüm ya Lüslücüm ya çok ayarsın ya hakikaten çok uyarsın yani ben bu çocuk burada hasta olsun. Diye. Çocuk evde kusmuk içinde. Kusmuk içinde mi? Kusmuk içinde ya ne Aman zannettin? Aman bir saniye. Buradan giderken de kusuyordu. Peki bir şey soracağım hakime. çok önemli. Ha, sadece safra mı kusuyor? Sadece safra kusuyor evet. Aha, bir saniye. Peki kafası böyle böyle tıpkı böyle benim yaptığım gibi bakın. 360 derece dönebiliyor mu? Evet. Böyle. Hiç, bakın. Bele bele dön. Evet. Bakın çünkü böyle, ben evden çıkı. Bakın böyle böyle böyle böyle dönebiliyor mu? Aman yarabbim. ya Rabbim. Aynısı çünkü ben evden çıkarken, boşakal derken kafası arkaya dönüp Ona söyle lak diye. Evet. evet. Peki kıllanma var mı vücudunda? Ergenliktir diye düşünüyorum. Aşırı kıllanmadan bahsediyorum. Aşırı derken. Yani böyle tüy. Yani şimdi çocuk tabii kıl. Safranın içinde kıl çıktı mı? Evet, <Gülüyor> çıktı. Bu kadar böyle böyle mi? Oha! Yani üç aşağı beş yukarı sonuçta çocuk yani. Genetik olarak babaya çeker. Aa, şu işleri bir halledelim de bir hamama <gülüyor> gidelim. Ay gibi sizinle. Neyse konumuza dönelim. Var mı bu tip şeyler? Bu tip? Emaneler var evet Lütfi hocam Hakem bey Nane bıraktırmayın çünkü çok büyük stres ve baskı altındayım Hakime ismim Lütfi değil Lütfi İlk başta onu L tekrar edeyim Lüsfi şunu açık yüreklilikle söylüyorum Ya bu meseleyi halledersiniz Açıklarsınız ve da yapacaklarımdan ben sorumlu değil ee, Hakem bey durum şu Küçük bir bahşenin içine şeytan kaçırmışız Şeytan mı? Evet yanlış duymadınız <gülüyor> kaçırmışız şey şeytan bu kadar para veriyoruz çocuğun içine şey kardeşim niye dikkat etmiyorsunuz bu şeytan zat diye kaçar mı ya ben yıllardır bu çocuğa bakıyorum içine bir şey kaçmıyor ya böyle rezillik olmaz Şimdi, böyle hakim bizim, kapazelik olmaz bizim de 250 tane öğrencimiz var bağırmayın efendim bir tanesine oluyor böyle çocuğun içinde varmış demek ki Çi şeytanı getirmiş çekmiş Allah Allah belanızı vermesin Efendim sizin. kızmayın bunun çözümü var yani getirin tekrar küçük bir bahşiş çıkartalım Bana efendim. Ne kadar neyli ne oldu? Yani bir bir küçük bir meblası var ama garantisi yok bu işin onu söyleyin. Bu yani işi yani ben gar... kendim hallederim birader. Bir bir şey yok ama Bu şey, işi ben kendim efendim, hallederim. Efendim öyle şeytan çıkarma herkesin yapacağı bir şey değil. Lütfen getirin biz burada emin ellerde yapalım efendim. İyi akşamlar dilerim. <gülüyor> efendim. Hakçı Maksimhan ne zaman gelecek ya? İçim dışım kusmuk oldu. Lezzet bırakmadı. Kalkacak halim yok. Hah! Hakçı Maksimhan amca! Yavrum. Naneli bu yap bana. Allah'ın azını verdim. Yok yavrum. Öyle nane limonla falan olacak şey değil. Lütfen yavrum Hazırladım. ya. Kusmakta içim dışıma çıktı. Yavrum. Hadi senin bak. içine bu şerefsiz Lüsvi Hoca şeytan kaçırmış çocuğun. Şeytan mı kaçırmış? Evet yavrum. Aman ne yapacağız Hakçı Maksimhan? Merak etme. Dolabında Buzdolabında fitil var. Onlardan bir iki tane yedin mi? Sabah hiçbir şey için kalmaz. Fitili oral yolla mı alıyoruz? E, maalesef yavrum, oral yolla almıyoruz. Yedin mi dedin de onda yani? Yok, yedin mi derken, sen yemeyeceğim, ben yedireceğim sana merak etme, yemeyeceğim yedireceğim, giymeyeceğim giydireceğim. Fitil mi? Ama ben daha önce hiç fitil yemedim ki. Evet, buz gibi fitillerimiz de geldi. Ne yapabilirim Halkı Vaksımlı amca? Yavrum şöyle... Bol almamız gerek. birden fazla? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle yüzü koyun dön yavrum. <gülüyor> birden fazla koyuyorum ki... Her ihtimale karşı birden kessin diye. Yani abanarak şeytana çıkaracağız. Birden abanacağız fitile. Yavrum dön şöyle yüzü koyun. Dönayım Halkı Vaksımlı Şöyle dumanını da bir sıyırayım. <gülüyor> <gülüyor> Duman mı? Ben daha önce hiç genel dillerde konuşmadım ki. Derin nefes al şöyle bir. Hop nefesini tut tuttun mu? <gülüyor> La! Aya! Aya! varan bir. La! Aya! Varan iki. Ya bu acaba oburtosa mı girer? Neyse, battı balık yan gider. Ben eflacito, abo ve ante ab başı, iyi geldi mi yavrum? Ab, Anam anam bunu kafası iyice dönmeye başladı. İkonviyatı. <gülüyor> yavrum yavrum yavrum. Alo, alo, ano. hocam, bu çocuğun sesi kalınlaştı. Ve kafası durmaksızın Dönmeye başladı Rüste Hocam Ama Tanrım ne yaptınız fitil mi soktunuz çocuğa Evet 3 fitil Hemen buraya getirin çok acil buraya getirin Küçük bir başlık Yürü gidiyoruz yavrum Alışverişin doğası Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek Günaydın, günay aydın ay, dın dın dın Günay aydın, ay aydın Küçük bir vahşir devam ediyor ha, ya? Söyle yavrum, söyle yavrum Biraz böyle kuru ekmek ve peynir gibi bir şey içim Yavrum şu anda sana herhangi bir şey vermem mümkün değil. Lüsmü hocam bize yardımcı olacak yavrum. Bari bir fitil daha çaksaydık. Yok fitillik durumu yok. Fitillik durumu açtık çocuğum. Çocuk var şu kapıya baksanız ha. Hasta geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hakin Bey. Hoş geldiniz küçük bir maaşır. Girin hemen, hemen hemen hemen hemen. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Lüsmü hocam. Amanın ne olmuş şu küçük bir maaşır Çok döndürdü kafasını. Dedim o kadar dönderme yavrum dedim. Ekmek peynir istedi mi? İstedi. Yolda istedi. Kızarmış ekmekle payeyiz. Amanın. Amanın. Son aşamadayız. Son Yapmayın aşamadayız. Yav. Hemen şu yatağı hazırlayın. Yatağı hazırlayın. Ya bir dakika yatağa yatırıyorsunuz da elimi kolumu niye bağlıyorsunuz? Bağla. yatağa bağla. Dört tarafından gerdirin iyice. Hakim bey, hocam, biraz elimizin. özel konuşabilir miyiz? Bir saniye, Lütfen hocam. dışarı alalım. Lütfen hocam. Durum nedir? <Gülüyor> Nasıl bir tedavi düşünüyorsunuz? Bey, durum çok ciddi. Bu çocuğun bayağı, on... içine kaçan şeytanı çıkarmak için... Kalbine kazık sokmamız lazım. Ne? Küçük mübaşirin o küçük kalbine kazık mı kakacağız? Yok kazık da küçük çok büyük değil. Heh. Yani boy boy kazıklarımız var. Kesin çıkar var. mı diyorsunuz yani? Arka tarafta boy boy kazıklarımız var değişik amaçlar için. Heh. Evet. Kesin çıkar. Garanti. Yani. Garanti yok. Bu tür, tür tedavilerde garanti yok hakim bey. Heh. Ama e, şeytan çıkacak küçük mübaşir kalacak diye düşünüyorsunuz. Yani. İsterseniz önce bir... E, a, küçük bir bahçenin durumuna bakalım. O, tabii sizi onayınız gerekiyor. Biraz bu konuyu düşünelim ben böyle... Birden de o melek yavrumun o melek kalbine... Kazık kakılacağını düşündükçe... içim bulanıyor. Şu anda gerdirmişlerdir. İsterseniz içeriye gidelim. bir bakalım küçük bir bahçede. Evet. Kanişine dendi Kuan minimum... Kredula, pestula, katago deram de domestikus. Çocuklar iyice gerdirdiniz mi? Ulan gerdire gerdire oynatacak yer kalmadı kafamı döndürüp duruyorum. Her şey normal terbiyesizleşmeye başlamış. Ulanlı mulanlı konuşmaya başlamış. Ee, Lüsyö hocam peyniri ekmeç verin. Pff, i̇çim kakıldı ya. Lüsyö hocam. Efendim. Ah. Ne mısınız? Mesela? De biraz çocuk sakinleşsin şey yapın şimdi böyle. Kaç, kaç, kaç, kaç. Yapma ben aburum benim yapma çocuğum. Hakim. İngilizce konuş biraz çocuğum. Hakim, bu peynir verdin bana. Bakın peynir istiyor son akşamı. Karar verin. Ne Çabuk zamana? karar verin. Ne zamana kalkmamız lazım? Neyi? Kası. Ne kazı ya? Bir saat sonra kalkmamız lazım. Bence hazır olur. Ucu sivrilecek falan. Yapma ya. Ne kazık abi? <gülüyor> Küçük bir başır Korkma yavrum. Tedavi edeceğiz seni. Kurtulacaksın bu illetten. Başlasınlar mı? Çocuklar başlayın. Üç numaralı kazır sivriyetin. Hadi bakalım. Kazık dediğin vampire değil miydi ya? Bu ne? Ne alakası var bana şimdi kazıkla Yavrumuz ya? Hocamdan Hocandan daim yiyeceksin yavrucu. O bugüne kadar kaşlar. Hocam kaç şeyden çıkardın. Şimdi bu kadar. Şimdi bu kadar. Bu ne diyorlum ya? Sen ne ya. Ne alakası var? Siyahat, masum, yavrum iyi misin? Transik bir şey ihtiyacın olayım. var mı? Bir şey ister misin çocuğum? Hakim Aksipol amca. Söyle yavrum. B madem kazık kakılarak bu dünyaya kazık kakamadık. Dünya bize kazık kakıyor. Son hayatımın son döneminde. Lütfen bana bir telefonla yılan açın da bari onunla ne? koyayım. Meleğen kekosu olsa mutan dur. Al yavrum. <Gülüyor> Hakim Bey bakın nasıl esliyorum. farkında mısınız? Bu sözün içinde şeytan var. Var ya var ya. Ah, servire, ah. Fuki, Al yavrum da. bu telefonu. Sen güzel yılanın oyna. Bir birbaşır olarak başladım yolculuğumda fazla yükselme hırsıyla kendimi bir anda eli kolu bağlanmış mutlu bu yatakta. Melekler gibi bir mutlu çocuk olmak yerine içinde şeytanla dolaşan 32 santimlik bir ibnise dönüştüm. Allah da benim beraber verdi. Ama neyse ki bu dünyaya güzel bir iz bırakacağım. Ölmeden önce şu telefonda adıma kayıtlı güzel bir rekor kalacak. Evet yılan dönüyor. Yılanın oh, kalpe diem qua minimum credula pestora. Gülüyorum ama bir taraftan da açınca halime gülüyorum. Ergoku Atehsun Sezari Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ha, kazık hazırlanıyor Şu anda bir beş dakikaya kadar hazır olacak Kazığı getiriyor ekibimiz Allah. O sırada ben Ya hazırladım. bu Nazar falan olmasın Nazar değil efendim şeytan Eminsiniz yani Ve Peynir istediğine göre kesin ha. <gülüyor> Ne varsa içimi zaten böyle bir hayatı sürdürmek lazım Çaksınlar kazığı gidelim ya Ama neyse çakmadan önce şu katı çakmadan önce şu yalanı şu zanda döndürdüm ben yedikçe uzuyorum yedikçe uzuyorum İnşallah bu aralar birisi aramaz da süre rekorum yarıda kalmaz Çünkü bu rekor dünyada bırakacağım son iz olacak Allah vere de kimse aramaya Eee ne kadar var emekliliğe hakim bey Ya işte ben gelecek senenin 7. ayın 11'inde hayırlısıyla emekli ayrılırım Hadi bakalım inşallah inşallah izin bir de araba alacağım işte. İnşallah Allah izin verirse. hadi bakalım. Evet. Evet şu sorun de Bana biz. teselli... Hay Allah rekorum bir yerde kaldı. Alo. Küçük müyüm var Efendim canım? Kazmayı e, feneri kazmaya tut. Feneri kazmaya mı tutayım? Fakat siz kimsiniz? Neden bahsediyorsunuz? Alo. Feneri kazmaya mı tutayım? Bir saniye. <gülüyor> Beyefendi siz kazma derken Ne haklındasık bir kazma düşündünüz Kazma çünkü çevreye bakıyorum Yok Yani O tarafta kazıklar var ama Kazma yok şimdi Ben de kafama göre kazan tutamam ki i̇şte Ben yine rekora başlayayım da Belki bu sefer doğru bir şey gelir Yoksa ben yani Kafama göre bir şey tutamam feneri Evet kazımız da geldi Bu ne lan Yani biraz kazma gibi olmuş ama Bu aslında kazık ama biz buna kazma diyelim E sonuçta o da kazıyor o da şey yapar Giren diyorsunuz bu direk Kazmayı saplayacağız bunu saplayacağız işte kalbine Ne oldu kimin telefonuna çık Arkadaşlar şeytan çıkarırken telefonlarınızı kapatın Evet bu sefer rekor benimdir arkadaş Kim ne derse desin İyice al, <gülüyor> sapan <gülüyor> bir arayıp gene kazmam azma. Alo. Küçük mi başı? Efendim, seneri kaza tut. Kaza mı? Fakat siz de bir kazma diyorsunuz, bir kazık diyorsunuz. Ben de ne yapacağım bir şey çizdim ya. Şurada son günlerde bile korkunucaktım fakat. Bin bir surat kazıçılık mı? Bin bir surat. Bin bir surat. Bin bir. Hakim Aksipal amca büyük bir tehlike de. Onu uyarmalıyım. Kafamı çevirerek buradan kurtulabilir miyim mi? acaba? Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Alakası yok zaten. Haydi bakalım saplıyoruz. Tutun bir ucundan. Bir, bir ucundan tutun. Korkma. Hadi hakim yavrum, bey. Korkma çocuğum. Korkmasan, hiç korkmasan. hakim bey. Nele çabuk. Saplıyoruz kalbine tutun. Böyle birden saplamayın yavaş yavaş. Siz tek bacağını salın efendim rahat etsin hayvan. Efendim çok özür dilerim size küçük bir anekdot anlatmak istiyorum Zamanında Evet Ne demişler? Kalis, Sinet, Delintibus ve Hemantius Latrat Yani Dizsiz köpek daha kuvvetli havlar Aha bununki de o hesap Ne diyorsun yavrum ateşin yükseldi İyice saçmalamaya başlar Ateşin mi var senin ya? Aç Aksuval bir tane kolumu çözer misiniz? Bir kolum sadece? Yavrum çözmemem lazım. Lütfen çok Çünkü güzel. Çünkü vicdanımla senin aranda gidip geliyorum. Hakim Bey saplamamız lazım vakit doluyor. Beşen şu saplamadan önce ben de şu son cidişimde elimde felerim olsun lütfen. Son sarılalım tamam peki. <gülüyor> İçim kanallayarak. Hakim Abi sadece sarılmadan önce şu feleri şu kaza müsaadenle bir tutmak istiyorum. Hayır. Hayır. <gülüyor> Şok şok şok şok şok Şok şok şok Bu insanın almas la... <gülüyor> Solo geldi fahirden Bu insan Lanet olsun Çok... <gülüyor> Hakim Seni bin bir surat Pislik <gülüyor> Hakim Aksum'un amca kazığı batıralım. Kazığı batırın. O kazığı böyle saplamaz böyle. Şeytan köpekleri şişir. Hakim Aksum amca bitirin çakalım. Al şu seni felilane kolası. Bitirin çakın biraz zor gici koları. Hoşçakalın. <gülüyor> biraz daha iyi misin küçük mübaşır? İyiyim Hakim Aksum'un amca. Ah yavrum. Kuz çıkışında mısır alıp taştan oturup yediğim için cırcır cır ve mide bulantısı yaşamışım. Siz de hemen içime şeytan girdiğine hükmettiniz. Ya ben nereden hükmediğim yavrucuğum? Fitille verdim sana. Fakat orada demek ki ters etki yaratmış. Fitil de bozuk çıktı namussuz. Yo fitil güzeldi bence. Aslında <gülüyor> hastalığı da tam üstümden atmış değilim. Bir iki tane daha fitil varsa e, Aslında alabilirim e, Önce birer gazoz hemen ardından da birer fitil Benim de canım çekti ya birer fitil <gülüyor> e, Gazozlarımızı da içtiğimize göre Ne duruyoruz <gülüyor> Hadi buzdolabına koşup fitillerimizi alalım Durduğumuz kabağın <gülüyor> <gülüyor> Her şey bir ispiri olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim? kim ki <gülüyor> <gülüyor> küçük mübar şir, şir şir şir şir şirinlik muskası. Küçük mü bar? şir şir şir şir şir kutu. Küçük mü bar? şir şir şir şir şir bazen. Şanalar yapar. bu dolu bir macera aydı. Ya. ya tüylerim bazen diken diken oldu ama burada hani drama unsurları biraz daha ön plana çıkmış bu bölümde. <gülüyor> Efendim. yani hakimi haksız bulun bu kadar giriş Geliş ilasyen... gelişleri var evet. Evet. Yani... O yani iniş çıkışları ruh Siz halindeki. fark ettiniz mi? Ne? Bu bölüm sırasında bir stüdyomuz sallandı. Ya o sağlanır bana Onu bir titreme fark geldi. Ben, ben korktum ciddi korktum. Ya... Ciddi anlamda korktum yani. <gülüyor> yani Oktayım. Pek korkum bu olsan Oktay'ım yani şey... Yürü be Oktay'ım ya. Kim tutar bizi ya? Yani bir de çok gerçek... Yani evet, gerek efektler. Efes. Efek. Bu, şey. bu seferki efektörü değiştirmişler galiba. Ha, o güzel senaristlerin o çılgınlıklarını biraz örselemiş gibi gözüküyor. Yani ben ama e, bunu ben şikayet edeceğim gerçekten. Yani çocukların okul önünde satılan şeyleri yememesini biz e, anlatmak için bunu şey yaptık diyorlar ama yani bu mısır yemenin zararlı olduğunu başka bir türlü anlatamaz mılar mıydı yani? Villa böyle şeytan falan billatince bilmem ne. Yani çocuk daha korktum. Ya bu ama bu mesajı başka türlü... Versin. Lisanın önemini bir kere daha vurguluyor ve çeşitliliği kutsuyor Latince'yi. Ama yani Latince de yani... çok değerli bir dil. Ona da bir şey yani... yapıyor. Yani ben de şikayet edeceğim bunu. Kime? <gülüyor> yani... Bakanlar mı? Ha şimdi Latince öğrenen herkes bu sefer, bu sefer adı çıkacak içinde şeytan var diye. Evet, tabii ki o biraz demagoji yani. Demagoji. Ama sonuçta varyasyonları açık bir durum tabii ki. İyi Varyasyon sen sen yani bildiğin... çeşitleme. Evet. <gülüyor> Programı bitirmemiz gereken e, Şu süre Şu bir, bir, bu bir beş dakika öncesiydi. Sevgili izleyiciler, yarın sabah tekrar bölümlerimizde sekizde karşınızda olacağız. Pazartesi ise pazartesi. Ah o pazartesi günü. Pazartesi günü. Pazartesi, Aa, pazartesi günü. Yeni Alışverişin pazartesi. doğası Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her sabah yeri de Radyo Orta'da. Günaydın. Günay ay ay dün günay ay ay ay dın.